Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam'da mağaraya çekilmek yok, İslam'da rahbaniyet, ruhbanlık yok, İslam'da süresi olmayan uzlet hayatı, inziva hayatı, halvet yok, hayatın içinde olacaksınız, hayatın içinde kalacaksınız. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Allah Azze ve Celle'nin yerden çıkardığı ya da yarattığı şeyleri haram kılan kim? Helal olanları kendinize haram kılmayacaksınız. Meşru dairede. Cenab-ı Hak neleri var ettiyse Müslüman onlardan istifade edecek. Mağaraya çekilmeyecek. Sokakları ıslah ettiler ya Rabbi. Sokaklara inemiyoruz üniversitelerde. Dolaşamıyoruz ya Rabbi koridorlarda. Sokaklarda, fakültelerin aralarında ıslah ettiler. Yaz ayları geldiği zaman sanki kadınlar üzerlerinde kıyafet yok gibi dolaşıyorlar. Biz bu şehri bıraksak dağlara, mağaralara çekilsek ki ya Rabbi olmaz mı deyince Kur'an-ı Hakim. Ricalullatihi ticaretun ve la beyun zikrillah ve iqami's salat ve ita'iz zeka. Hayır onlar şehrin tam merkezindeler. Üniversitedeler, lisedeler, sokaktalar. Belki etrafları cehenneme davet ediyor. Ama gözlerine hakim onlar, kulaklarına hakim onlar, lisanlarına hakim onlar. Biliyorlar ki bütün bunlar Allah Hazze ve Celle'nin emaneti. Yarın bunları soracak. Ne ticaret, ne alışveriş, onları zikirden, namazdan, sadakadan, zekattan, ümmetin meseleleriyle alakadar olmaktan asla alı koyamadığı büyük kahramanlar. Kur'an hakim övgü makamında sena makamında İslam'ın çocuklarından, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın genç öğrencilerinden bahsediyor. Etraf ateş olsa bile İbrahim olacaklar yanmayacak. İmanları galip olacak, söndürecek. Küfrün, şehvetin, tuğyanın bütün ateşini, onların İbrahim'i, imanları söndürecek Allah'ın inayetiyle. Mahkum olmayacaklar, ezilmeyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolundan, izinden ayrılmayacaklar. Evler kuracaklar, en güzel evleri siz kuracaksınız, sizin evleriniz olacak, tahsil çağınız bitince, kemal noktasına gelince, ilimde belli bir noktaya ulaşınca işte o zaman evleriniz olacak. Efendimiz ve Vesselam buyuruyorlar ki, Nikah benim sünnetimdir. Femen radib anusun netil felseminli. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse en güzel aile, Müslüman ailesi, en güzel ev, Müslümanın evi olacak. Kim sünnetimi terk ederse benimle alakası yok. Alimlerimiz, alim-i rabbanilerimiz, onların bir kısmı ilimle alakadar oldular, evliliğe vakit ayıramadılar onlar. Onlar bu ifadenin dışında, yani sen diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir noktaya gelince, şimdi hazır ya Rabbi, şimdi tamam oldum Allah'ım diyeceksin, evini kuracaksın. Bir İslam evi, bir İslam okulu haline gelecek. Eşinle bunları konuşacaksın, eşin olacak kadınla, muhatabayla evvela bunları konuşacaksın diyeceksin ki Kur'an-ı Hakim'de Rabbimiz Hunne liba sullekum ve entum liba sulle hunne. Sen benim eksiklerimi, ben de senin eksiklerini gidersem. Evimiz bir İslam okulu olsa, çocuklarımız üniversiteden mezun olmadan önce, Saliha annenin, Zahide annenin İslam okulu haline dönüştürdü. Evinden mezun olsa, evde anne anlasa ona, da çocuklar ağlarken, sen evde gözyaşı döksen, yüreği Paralansa acılar Isdıraplar seni kuşansa 4 yaşında Ahmet 5 yaşında Fatıma İşte senin gözyaşlarından Arakan diye bizim bir davamız var Mısır zindanlarında Muhammed mürsiler var Suriye zindanlarında Müslüman diye hapsedilen Zeynepler var Fatımalar var Senden öğrense Benimle böyle bir evi kurmaya Var mısın? Oradan başladı Kur'an-ı Hakim Hunna libasulukum ve ân tum libasulukunna. Allah Resulü Sallallahu vesselam Medine'den Mekke'ye gidiyor. Laka saddak Allahu Rasuluhu ruya bilhak. Allah Resulü Sallam Dünya çapında büyük ruhayı aleme tatbik edecek. Önce Kabe'yi görecek, sonra huallidi arsela Rasuluhu bilhu davide inilhak. O din İslam bütün bir aleme hakim olacak. Oraya gidiyorlar münafıklar, kafirler, müşrikler alay ediyorlar. Diyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 asabını ashabını ölüme götürüyor. Onlar geçen yıl buradaydılar. 10 bin kişi gelmişlerdi Hendek Muharebesine. Peygamber aleyhissalatu vesselam onların karşısında durmakta zorlanıyordu. Müslümanlar buradan evlerine gidemiyorlardı. Şimdi peygamber ashabını aldı. Üzerlerinde ihram var. Kılıçtan başka silahları yok. Peygamber, ey Medine'nin kadınları, Müslüman kadınlar, peygamber eşlerinizi, peygamber ey kızlar babalarınızı Mekke'ye ölüme götürüyor diyorlar. Ama Allah Resulü çağırıyor. Dururlar mı? kuran Hakim, Efendimiz Aleyhisselam'ın Hudeybi'ye yürüyüşünü anlatıyor bize. İnna فَتَاحَنَا لَكَ فَتْحَمُ مُب۪ينَا Hualladi enzelle sekin etefi kulu bil mu'minin Allah taala feti mübini veriyor huđebiye sonra sekin ed sukün yüreklere peki neden ya Rabbi lüüdüxiler mu'minin ve wal mu'minatı cennetin tecrümin tahti halanhar o kadınları, erkekleri, Müslüman kadınları, Müslüman erkekleri cennete sokabilmek Neden fetih verdin ya Rabbi? Neden sekinet indirdin? Kadınlar da erkeklerle beraber cennete girsinler Peki neden ya Rabbi? Fetih suresinde Medine'nin kadınlarından, Müslüman kadınlardan bahsediyorsun Onlar Allah Resulü Aleyhisselam'a gelip Ya Resulallah bir rüya uğruna eşlerimizi neden ölüme götürüyorsun demediler. Medine'nin kızları Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın önüne çıkıp bizi babasız bırakacaksın ya Resulullah. Babamı alıp 1400 sahabeyi Mekke'ye ölüme neden götürüyorsun demediler Allah Resulüne. Velledi enzele's sakinete fi bil mu'minin. Muhabbayı alacaksın, var mısın diyeceksin. Ben İslamı anlatabilmek için diğer diğer dolaşırken belki gecenin yarlarına kadar Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileriyle ilim halkalarında, ona dair cihat saflarında, mücadele saflarında Allah ve Resul davasını müdafa derken sen geride çocuklarına, onların yüreklerine sekineti indirmeye var mısın diyeceksin. Oradan başla. O kadınlar büyük, Kur'an-ı Hakim büyük kadınlardan bahsediyor Sana diyor ki onları ara, evini onlarla beraber kur Onların elinde, onların evinde sahabe çocukları yetişmişti Ümmetin önünü açacaklar, Müslümanları rahatlatacaklar Muhammed Mürsi'nin zindanının kapısını kıracaklar Senin evinde büyüyen çocuklar olacak belki Buradan başlayacaksın. O kadınlar Allah yolunda git. Ne kadar gidebiliyorsan gözün arkada kalmasın diyecekler. Çağankal öyle değil miydi? O anneler çocuklarına kına yaktılar. Komutan sordu neden diye. İsmail'i İbrahim kurban etmişti Allah yoluna. Bizde de koyunlara kına yakarlar, koçlara kurban olsun diye, Allah Azze ve Celle'nin yoluna kurban ol diye, o kınayı sana yaktın diyen, o kadınlar, o kadınlar ümmetin önünü açacak, kahramanları yetiştirecekler. Kardeşlerim, büyük alimler, onlar, Öyle kadınlarla evlendiler. Ya da anneleri öyle kadınlardı onların. Evvela yüreklerine imanı, irfanı, ihsanı anneleri evde zerk etti. Süt emer gibi takvayı emdiler. Süt emer gibi zühtü varayı aldılar annelerinden. İmam Buhari rahmetullahi aleyhin annesi. Cebriler var, kaderiler var, şialar var. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabına onun hadislerine tan ta ediyorlar, sövüyorlar. Kadın kenarda, köşede bir yerde. Ya Rabbi diyor, eğer bir oğlum olsa, onu senin yoluna adasam, bana bir evlat versen Allah'ım. İmam Buhari dünyaya gelir gözleri görüyor bir zaman sonra İmam Buhari gözlerini kaybeder o anne ya Rabbi Allah Resulü'nün sünnetini koruyacak davasını muhafaza edecek senden bir evlat istiyordum ama yavrumun gözlerini aldın görmüyor ya Rabbi sürekli dua dua kainatın sahibine yalvarır bir gece Hazreti İbrahim'i görür rüyasında anne. İbrahim Aleyhisselam ''Ya hadihi kad raddallahu ala ibnik basarahu li kesreti duai'' Dua dua Allah'a yalvardın Allah Azze ve Celle yavruna, Buhari'ye, Muhammed'ine gözlerini ihsan etti Anneler, o anneler büyütecek Buhari'leri İslam'ın önünü açacak kahramanlar Kariyer sahibi olmayan, imanı olan, zühdü olan, takvası olan Burnunu göstermekten hayal eden Abdestsiz ayağını yere basmayan kadınlar yetiştirecek Evin İslam okulu haline gelsin Abdülkadir Geylani Hazretleri nefat anlatıyor Mevlana Molla Cami Hazretleri. Babamı kaybettim diyor. Kervanla Bağdat'a gidiyorum. Annem babamdan 40 dirhem kalmış. Onları koltuğumun altına bir kumaşa dikti. O halde giderken 40 kişilik bir eşkıya yolumuzu kestiler. Ne varsa alıyorlar. Kervandakiler atıyorlar. Sıra bana geldi. Sordu eşkıya: Üzerinde ne var dedi. Ya fakiru ma'indek. Senin yanında ne var? 40 dinar var dedim. Olmaz yalan konuşuyor dediler. Çocuk yanında olan o dinarları söyler mi? 40 dinar var dedim yanımda. Bizimle alay ediyor dediler. Sonra başkası geldi o da sordu. Ona da söyledim. Alıp beni reisin yanına götürdüler Reis yanındaki birisine Kolun altındaki o kumaşı kesin dedi Kestiler altınlar yere döküldü Dedi ki evladım herkes yalan konuşuyor Altınlarını kaçırmak için Peki sen neden koltuğunun altında Ne kadar altın olduğunu söyledin Ummi dedi Annem dedi Kadir Geylani Hazretleri Annem Kad Çıkarken, evden ayrılırken benden söz almıştı. Yavrum demişti, darda da kalsan, zorda da kalsan asla yalan konuşmayacaksın. Allah'a, insanlara ihanet etmeyeceksin. Şimdi ben kırk altın için nasıl anneme ihanet edebilirim deyince, eşkıya reisinin gözünden yaşlar boşalır. Bir çocuk altın için anneye ihanet etmez. Peki ya bizler? Şu kadar nimeti ihsan eden Allah azze ve celle'ye neden isyan ediyoruz? Abdul Kadir Geylani Hazretleri çocuk soyum ama eşkıya, lideri ve içinde olanlar tamam orada tövbe ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın has ailesine girdiler. Anneler, Buhari'nin annesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin annesi ya da Allah Resulü Aleyhisselam Hudeybiye'ye giderken Medine'de kalan kadınlar, Fatihleri, büyük ruhlu kahramanları onlar yetiştirecekler. İlmin yolunu yeniden onlar açacaklar. İmam Zehebi rahmetullahi aleyh Seyru alamin nübelasını diyor ki kadınlar vardı sahabe kadınları o kadar büyüktü ki onlar akada halku minet tabeinen anis tabiinden pek çok alim ilmi o sahabe kadınlardan almıştı Onların adını, onların namını, onların kariyerini bilmiyorsunuz. Çünkü Peygamber aleyhisselam onlara perdenin arkasından konuşacaksınız. Kur'an-ı Hakim onların annelerine perdenin arkasından konuşmayı telkin etmişti. Ama Tabi'nin çocukları, Tabi'nin büyük halimleri ilmi sahabe kadınlardan almıştı. İlim vardı onlarda. Said bin Müseyyeb, radıyallahu anh, öyle bir annenin elinde büyümüş, evinde de öyle kızlar şu nema bulmuştu. Said bin Müseyyeb, radıyallahu anh, Ebu Hureyre'nin, Allah Resulü aleyhisselamdan en fazla hadis rivayet eden Ebu Hureyre'nin damadı Said bin Müseyyeb, kızını evlendirir, damadı gerdek gecesi, sabah olunca sabah olunca, Damat hocası Said bin Müseyyeb'in yani kayınpederinin ders halkasına gitmek için cübbesini alır, sarığını başına koyar. Said bin Müseyyeb radıyallahu anh efendimizin kız der ki, ''Nereye gidiyorsun? Babanın ders halkasına ilim okumaya, otur der uallimuke ilme saidin saiten bugün neler okuyacaksan babamdan sana onları ben okutayım ama sait bin müseyyeb'in kızını bilmiyorsunuz adını bilmiyorsunuz belki kitaplarda bulamayacaksınız adını eşine sait bin müseyyeb'in talebesine o günkü dersini okutacak kadar alime bir kadın imam malik rahmetullahi aleyh Medine diyarının büyük halimi, Allame, İmam Malik rahmetullahi aleyh ders okutur. Yüzler, yüzlerce insan gelir diyarlardan, uzak mesafelerden yollara düşerler. Allah Resulü aleyhisselam mescidinde İmam Malik'ten Peygamber aleyhisselamın hadislerini alabilmek için kızı duvarın öte tarafında durur. Talebeler İmam Malik Hazretleri'ne hadis okurlar, İmam Malik Hazretleri eğer o hadisteki yanlışı anlayamadıysa kızı duvarın arkasında elinde bir tokmakla kapıya vurur. Babası anlar ki hadis okuyan talebe yanlış okumuştur ama İmam Malik Hazretleri'nin kızının kariyeri yok, dünya onu tanımıyor. ''Onlar ev kurdular, evlerde yürekleri Hz. Muhammed'i ektiler, ihsanı, irfanı ektiler, büyük fatihler o evlerden geldi.'' Abbasi devleti vardı, büyüktü. Yok olduğu gitti. Ama o kadının oğlu Abdul Kadir, hala biliyorsunuz siz onu. İmam Buhari Hazretleri o kadının yüreğine muhabbeti, imanı, irfanı ektiği Muhammed'i onu hala siz Kur'an hakimi okuyup anlayabilmek için onun eserine, Buhari'ye gidiyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam bu hadise dair ne buyurdu diyorsunuz? Seyyide Kerime'den bahsediyor. İmam-ı Zehebi rahmetullahi aleyhi Seyyide Kerime Mekke-i Mükerreme'de yüzlerce insana Buhari okuttu. Şimdi bizim kaç ilahiyat fakültemizde Buhari okuyan hocamız var ama Mekke'de bir kadın var Seyyide Kerime ralıyallahu han çarşafını giyer yüzünü kapatır çocuklar gelir başlar Buhari'ye Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine başından sonuna kadar kaç defa Buhari okudu Seyyide Kerime Vefat edince Mekke'de bir hüzün, Mekke'de bir keder hali. Erkekler dolaşır ve derler ki: Mara insanın başı hada, mihte seyyide el kereime. Bundan sonra insan yeryüzünde seyyide Kerime gibi başka kadınlar göremez. O kadınlarla evlerimiz ilim okulları haline geldi. O evlerde büyük kahramanlar yetişti. Üniversiteden önce, medreseden önce orada mezun oldular. Şimdi önünüzde. Dünyalar var, ufuklar var, ekranla kadınlar görüyorsunuz, başörtülerini parçalayanlar, şuralarına koyanlar, ekrana çıkabilmek için makyaj odasında yarım saat kalanlar, yarım saat sonra ancak ekrana çıkanlar, eğer kızlarınızın önünde model şahsiyet bunlar olursa, psikiyatristlerden kurtulamazsınız. Çünkü onlar ünlü zannettikleriniz. En önde olanlar, onlara dair magazin programları yapıyorlar. Ha başlarında şu kadar bir bez parçası var, ha yok, onlara ünlü diyorlar. Onlar çıkarıyorlar. Eğer yüzlerinde bir çizik varsa, Doktor doktor, hastane hastane dolaşıyorlar, estetik ameliyat yaptırıyorlar. Çünkü aynanın karşısına çıktıkları zaman, yüzlerindeki çizgiler onlara ölümü, onlara hesabı hatırlatıyor, ölümden korkuyorlar. Ama sizin öyle anneleriniz vardı ki, o büyük kahramanları, fatihleri, yavuzları evlerinde büyüten kadınlar, onlar makyaj odalarının bilmiyorlardı dış kıyafetlerinin bile çocukları görmesin diye kimsenin ulaşamayacağı yerlerde yıkadıkları zaman kuruturlardı. Fatih'in anneleriydi onlar. Abdülkadirleri o kadınlar, İmam Buhari'leri, o kadınlar büyütmüştü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, fe innehu nurul mu'min. Şimdi saçları, başları boyuyorlar. Çünkü beyaz, tüylerden korkuyorlar. Başlardaki beyazlar, onlara ölümü, onlara hesabı hatırlatıyor. Hz. Muhammed aleyhisselam, Kadın erkek öğrencilerine buyurdu ki Başınızda beyazlar olsun Onlar Müslüman nurudur Onlar size kemal getirir Aynanın karşısına geçtiğiniz zaman Başınızda beyaz tüyler Ya da yüzünüzdeki çizgiler Sana geliyorum ya Rabbi Allah Azze ve Celle'yi hatırlatacak Kardeşlerim evler kuracaksınız İlimde bir noktaya ulaşınca Evleriniz o sahabe kadınların evleri gibi olsun, İslam ümmetinin, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin manevi mürebbileri olsun. Eğer Allah Azze ve Celle size çocuk vermezse o zaman eviniz yine de bir İslam okulu olsun, mahallenin çocukları sizin evlerinizde yetişsin. İşte o kadınlar, o büyük kadınları kurabilirsek, o büyük kadınlara evleri kurabilirsek, o büyük kadınlara hayatı hazırlayabilirsek Allah bu ümmetin önünü işte o zaman açacak. Şu kadar fethi bekleyen şehrimiz var, şu kadar çözüm bekleyen sorunumuz var. Eğer bizler o evleri kurabilirsek ümmetin Fatıma'ları, Zeynep'leri, Said bin Müseyyeb'in kızı gibi olursa, İmam Malik'in kızı gibi olursa hayatın bütün sorunlarının teferruat olduğunu göreceksiniz. Huve'llezî enzeles sekine, Allah sükûnet indirecek. Ama biz o sekineti bıraktık. Müslümanlar ''Kızlarının kariyer yapması için yarışıyorlar.'' Bir hocamız anlattı. Dedi ki, ''Bir Müslümanın evine gidiyorum. Kızı benimle aynı masada oturmuyor.'' Öyle olması lazım. Başka erkeklerle, Müslümanlar, kadınları kızlarıyla, namahrem erkeklerle aynı sofralara oturmaları haram. Ama aynı Müslüman yanıma geliyor. Diyor ki, ''Hocam, kızımı araştırma görevlisi olarak üniversiteye alır mısın, kabul eder misin?'' Kariyerler verdiler Müslüman kızlara ama şimdi evlerinde ateş var. Evleri iki mağa soktular ama pek çok evde hicran var. Aileler çatırdıyor. Kadınlar alime olsunlar, zahide olsunlar, saliha olsunlar. Alime olamıyorlarsa da saliha olsunlar, zahide olsunlar. İşte o zaman Allah azze ve celle hayatın bütün sorunlarını çözme noktasında Bizleri muvaffak kılacaktır. Önümüzde peygamber var. Onun kadın öğrencileri ve onlarla evlenen, hayatı Kur'an, büyük kahramanları yetiştiren erkek talebeleri var. Model onlar. Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Yıkılan Muhammed. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın izlerine dönünce ayağa kalkacak.